Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Diğer Kamda Damla Özlerle birliktesiniz. Geçtiğimiz iki hafta sivil toplumun çeşitli alanlarından konuklarımız olmuştu. Bu hafta yeni etkinliklere kampanyalara ve hem dünyadan hem Türkiye'den sosyal fayda haberlerine odaklanacağız. Bu haberleri sizlerde paylaşacağız. Peki neyle başlıyoruz? Tahmin edileniz gibi bu haftanın en önemli haberi COP 27 zirvesinin başlamış olması. Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'nın 27. .si yapılıyor Mısır'da Şarm El iki hafta boyunca sürecek COP 27 zirvesi ve dünya liderlerinin iklim kriziyle mücadele, mücadele etmekteki kararlılığı. Test edilecek Mısır'ın başkanlığında yapılıyor COP26'da İngiltere'nin başkanlığı vardı ve Birleşik Krallık COP27'ye devrediyor artık başkanlık süreçlerini. 27 zirve yapılmış bugüne kadar Mısır'ın başkanlık duyurusuna baktığımız zaman Asli Çağrı'nın COP27'de artık konuşmayı bırakalım eyleme geçelim olduğunu görüyoruz. Fakat hem sivil toplumdan hem de farklı paydaşlardan Görüş alındığında da bir buçuk derece hedefinin artık hayal olduğunu ve önümüzdeki süreçte azaltımla birlikte uyumu da konuşmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Bu hafta boyunca ve önümüzdeki hafta boyunca hali hazırda COP27'yi pek çok açık radyo programcısı sizlerle paylaşacağı için bu haberi kısa verip geçelim. Ama iklim krizinden vazgeçemiyoruz elbette. UNEP... İklim krizi toplumların hızlı dönüşümünü gerektiriyor açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP, yıllık olarak Paris iklim hedefleriyle gerçek emisyon azaltımları arasındaki farkı değerlendiren Emisyon Açığı 2022 raporunu yayınladı. Rapor COP27'nin hemen öncesinde yayınlandı. Elektrik arzı, sanayi, ulaşım ve bina sektörleriyle gıda ve finans sistemlerinde acil sektör ve sistem çapında dönüşümlerin İklim felaketini önlemeye yardımcı olacağını ortaya koyuyor rapor. Hangi başlıklar öne çıkıyor? Hemen seviye sayfalara bağlanıyoruz bu arada raporun özeti için. İklim taahhütleri dünyayı bu yüzyılın sonuna kadar 2,4-2,6 derecelik bir sıcaklık artışıyla karşı karşıya bırakıyor. Glasgow'daki COP26'dan bu yana güncellenen taahhütler 2030 yılı için öngörülen sera gazı emisyonlarının %1'inden daha az azaltım anlamına geliyor. Küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması için %45'e ihtiyaç var. Biraz önce programı açarken söylediğimiz gibi 1,5 derece artık hayal gibi görünüyor. Elektrik arzı, sanayi, ulaşım ve bina sektörleriyle gıda ve finans sistemlerinin dönüştürülmesi dünyanın başarıya giden bir yola girmesine yardımcı olacak deniyor kapanan pencere iklim krizi toplumların hızlı dönüşümünü gerektiriyor ve bu zorunlu diyorlar. UNEP icra direktörü Inger Andersen bu rapor bize doğanın bütün bir yıl boyunca ölümcül seller, fırtınalar ve şiddetli yangınlar aracılığıyla söylediği şeyi soğuk bilimsel terimlerle anlatıyor. Atmosferimiz sera gazları atmosferimizi sera gazlarıyla doldurmaktan vazgeçmeli ve bunu hızla yapmalıyız. Aşamalı değişiklikler yapmak için artık şansımız kalmadı. Bu şans tükendi. Sadece ekonomilerimizin ve toplumlarımızın kökten dönüşümü bizi iklim felaketinin hızlanmasından kurtarabilir dedi ve COP26'dan COP27'ye geçen bir yılı da boşa geçen bir yıl olarak değerlendirdi. Bir başka haberimiz bir araştırma KONDA ve Hafıza Merkezi gençlerin insan hakları algısına yönelik araştırmayı yayınladı. Gençlerin insan hakları üzerine yeni bir araştırma bu. KONDA'nın hafıza merkezi için gerçekleştirdiği bu araştırma gençlerin sivil toplum, insan hakları ve geçmişle yüzleşme ile ilgili algı ve düşüncelerini ele alıyor. Araştırma kapsamında gençlerin eğilimleri beş başlık altında anlaşılmaya çalışılmış, sivil toplum kuruluşlarına katılım deneyimleri, demokrasi algıları, insan hakları algıları, insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik algı ve tutumları ve son olarak da geçmişle yüzleşme beklentileri gençlerin sivil topluma ilgisinin düşük olduğu ancak umutlu olmak için de sebeplerin var olduğu söyleniyor raporda. Sivil toplum ve siyasete katılım deneyimleri çok sınırlı gençlerin sadece %4'ü dernek %3'ü vakıf üyesi ya da gönüllüsü her 5 gençten 4'ü herhangi bir siyasi partiye üye değil ve olmak da istemiyor. Ama araştırma aynı zamanda gençlerin STK'lara %12 oranında güven duymadığı için, %11 oranında ilgi duymadığı için katılmadığını gösterdi. 4 kişiden biri ise katılım göstermemesine herhangi bir neden göstermemiş. Bu nerelerin iyileştirilmesi gerektiğini, nerelerde aşama kaydedebileceğimizi gösteriyor. Gençlerin hak savunucuları ile ilgili düşünceleri de olumlu. Hükümetin hak savunucuları ile ilgili yarattığı e, olumsuz algıya rağmen gençler hak savunucularını olumlu kavramlarla tanımlamışlar. Araştırmada ilk sıralarda açık fikirli, adil ve cesur tanımlamaları gelmiş. Her 10 gençten sadece biri hak savunucularını dışa bağımlı olarak tanımlarken devlet düşmanı diyenlerin oranı da %4'te kalmış. Raporun tamamına ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz sivilsayfalar.org adresinden Gençlerin insan hakları adres e, algısı olarak aratabilirler ve daha detaylı okuyabilirler bu enteresan raporu. 25 Kasım yaklaşıyor kampanyalardan da e, bahsediyoruz. 25 Kasım kadın platformu sosyal medya hesaplarından hadi bakalım saatlerimizi ayarlayalım çağrımızı ulaştırmak, ulaştırmadık kadın bırakmayalım çağrısı yaptı. Biz de bu çağrıya icabet ediyoruz ve çağrılarını siz sevgili dinleyenlerimize iletiyoruz. 25 Kasım'da Taksim Tünel'deyiz diyor. 25 Kasım Kadın Platformu kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde saat 19'da Taksim'de buluşmak için çağrı yapıyor. Bir kez daha Taksim Tünel'de olacağız. Coşkuyla 19'da Taksim Tünel'de bir araya geleceğiz diyorlar. Bir başka haberimizde bir yayından feminist asylum yani feminist iltica yayın olarak bilimsel bilgiye erişimde kadınların ve ikili cinsiyet rejimlerine uymayan grupların gündelik hayat pratikleri arasındaki yakın bağlantıyı okurlarına göstermeyi hedefliyor ve ilk sayısıyla yayınlandı. Bir fikir olarak sürgün deneyimlerinden hareketle hazırlanan feminist asylum dergisi ilk sayısını yayınladı söylediğimiz gibi dergi şimdilik iki dilli İngilizce ve Türkçe. Pittsburgh Üniversitesi University Library Systems'ın ev sahipliğinde yayınlanıyor. Keşisimsel, keşisim, ah çok özür dilerim sevgili dinleyenler. Kesişimsel feminist anlatılarda feminist bilgi üretimini gerçekleştirmek için zemin sunmayı amaçlıyor dergi. Online olarak erişebiliyorsunuz feministasylum.pitt.edu/faci Adıyla ya da internet üzerinden feminist asylum olarak arayabilirsiniz dergiye ulaşmak istiyorsanız hızlı haberleri geçerken hatırlatalım 95.0'da açık radyoda diğer kamdasınız Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda dünyasına değen haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Adalet Bakanlığı'nca 60 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimiyle çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin hizmete alınmasıyla Türkiye genelindeki merkez sayısı 198'e yükseldi. İcra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı'nca valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi kurulmuştu. Bu kapsamda tartışmaları da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama artık Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyet gösteriyor. Merkezlerde Nisan ayından bu yana 2.395 çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemi yapılmış. Merkezlerin 2023'ün Ağustos ayına kadar yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bir başka haberimiz yine bir bakanlık haberi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kırsal bölgelerde görev yapan mobil ekiplerin farklı risk gruplarındaki çocukların okulla devamını sağlamak amacıyla 5.188 çocukla görüştüğünü, 2460 aileye rehberlik hizmeti verdiğini bildirdi önemli bir alan bu özellikle mevsimlik tarım işçilerinin e, çocuklarında Okula devamsızlık, okulu terk ve çocuk işçiliği ciddi bir problem olarak devam ediyor. Bu aynı zamanda hep konuştuğumuz gibi derin yoksulluğun kuşaklar boyu aktarılmasına bir miras olarak bırakılmasına da sebep oluyor. Bu nedenle Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu alandaki çalışmaları tüm sivil toplumun çalışmaları gibi özellikle gelecek kuşaklar için kritik önem taşıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kırsal bölgelerde görev yapan çocuk koruma mobil ekipleri ailelerle kamu görevlerini ziyaret ederek farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını sağlamak amacıyla destek çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda ekipler ziyaret ettikleri köylerde muhtarlar, okul idarecileri, Belediye görevlileri ve imamlarla da görüşüyorlar, aileler ve köylerdeki kamu görevlileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda 81 çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınmış, okula devam etmediği belirlenen çocukların okula devamı sağlanmış, bu çalışmalardan olumlu geri dönüşler alınması üzerine Çalışmanın büyük şehirler dışındaki 51 ilde yaygınlaştırılması kararlaştırılmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve sosyologdan oluşan mobil ekipler bu illerde çalışmalarını sürdürecekler. Toplam 558 kişiden oluşan mobil ekipler 1127 köyde çocuklar, aileler, muhtarlar, Okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla görüşmüşler bugüne kadar. Çalışmaların başladığı günden bugüne dekte de 260 çocuk sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanmış. İlgili mahkemeden 49 çocuk hakkında danışmanlık, 34 çocuk hakkında eğitim ve 24 çocuk hakkında da sağlık tedbiri kararı alınmış. Hazır çocuklardan bahsetmişken bir de onlara armağan bir işten bahsedelim. UNICEF, Türkiye çocuklar için ücretsiz hikaye kitabı yayınladı. Her çocuğun nitelikli kitaplara ulaşabilmesi için internet üzerinden sözcüksüz hikaye kitapları yayınlıyor UNICEF. Kurumun internet adresi üzerinden yapılan açıklamada kitaplar Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin finansal desteğiyle hazırlandı deniyor. UNICEF, kitaplarla ilgili olarak çocukların erken yaşta bu kitaplarla tanışmaları, Onların dil gelişimlerini destekleyerek hayal kurmalarına fırsat veriyor, diyor. Kitapların başlıklarına baktığımızda ve çizimlerine, illüstrasyonlarına baktığımızda da çok sevimliler. Yavru Dinozor, Robo 46 ve Meraklı Robot, Uzay Jetonu, Kağıt Uçak, Kayıp Köpek, Oyunun Yaşı Yoktur gibi kitaplar var. Hikayeleri Selim Bektaş yazıyor ve Mısra Karahan, Diren Deniz Üstün, Gözde Eyce, Mavi Su Demirdağ ve Nesibe Çelebi resimlendiriyor. 8 kitap ücretsiz olarak internet üzerinden ulaşılabiliyor 8 kitaba. Unicef.org adresinden sizler de ulaşabilirsiniz. Herkesin ellerine sağlık diyelim bu projeye değer. Bir başka haberimiz bu kez yine iklim krizinin etkileriyle ilgili. Bu arada ilgilenen dinleyicilerimize söyleyelim. EcoIQ aynı zamanda internet üzerinden... İklim kriziyle ilgili e, toplanan COP27 diye canlı ulaşabileceğinizi sağlayan bağlantılarda paylaşıyor. Bu haberimizi de EkoIQ'dan sizlere aktarıyoruz. Umudun Yeri Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan bir başka etkinlik olacak önümüzdeki haftalarda. Kentte dirençlilik nasıl başlıklı bir konferans 15 Kasım'da toplanacak ve konferans iklim krizinin etkileri ve sosyal adaletsizliğe karşı kentlerin dayanıklı kılınacağı politikalar ve çözüm önerilerini araştıracak. Yeşil Düşünce Derneği, Yeşil Avrupa Vakfı tarafından desteklenen Umudun Yeri Şehirler projesi kapsamında çözümün bir parçası olmaya çalışılıyor. Konferansta kentlili, kentlerin dirençliliği nasıl artırılabilir sorusu sorulacak ve fa bir farkındalık yaratmak isteniyor. Aynı zamanda çeşitli kent aktörlerini, akademisyenleri ve yeşil hareketin içinden insanları bir Araya Getirecekler Kentlerin iklim Krizindeki Geleceğini Tartışmak Üzere 25 Kasım Dedik 25 Kasım Öncesinde Özel Bir Rapor Özeti Paylaşıldı Birleşmiş Milletler Kadınlara Ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Rapor Özetini Kamuoyuyla Paylaştı İklim değişikliğini insan hakları boyutuyla çalışan ve bu alandaki uluslararası gelişmeleri takip eden Altı Parmak Hükük Burası, son olarak da Birleşmiş Milletler Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Özel Rapportörü Rihim Alsalem tarafından ele alınan raporun sonuç ve öneriler bölümünü Türkçe'ye çevirdi. Hepimiz için iyi bir hizmet yapmış oldu diyelim. Peki neler var bu raporun özetinde? Raporun hazırlık süreci devam ederken tüm aktörlere e, rapora katkı sağlaması e, çağrısı yapıldı ve oldukça geniş katılımla toparlanmış bir rapor bu. Eğer ulaşmak istiyorsanız sevgili dinleyicilerimiz raporun tümüne de undoch.org adresinden ulaşabilirsiniz. An itibariyle farklı dillerde raporu okumak mümkün. Raporun tümüne baktığımız zaman aslında... Çok yeni yayınlanan insani gelişim raporundaki kayıpları burada da görüyoruz. Geçtiğimiz iki yıl insani gelişim raporu UNDP'nin göstermişti ki tarihimiz boyunca olmadığı kadar büyük bir kayıp yaşadık. İnsani gelişmişlik adında elbette refah kaybıyla birlikte şiddetin de arttığını görüyoruz. Neler yapılabilir? Neler oluyor şu anda ve nasıl hareket etmeliyiz'e yönelik önemli bir rapordu bu. Hızla e, gereklerin yerine getirilmesi diyelim ve bir başka habere geçelim. Bu sefer iş dünyasından bir haber. 42 şirket Türkiye'de 2023'e kadar plastik kullanımını azaltmayı taahhüt ediyor. İş dünyası plastik girişimiyle. Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye ve TÜSİAD İşbirliği'nde başlatılan İş dünyası plastik girişimi kapsamında bugüne dek imzacı 42 şi şirket 2023 yılına kadar somut plastik azaltım ve kullanım önleme taahhütlerini verdi. Hemen e, COP27'nin öncesinde de bu taahhütlerini yeniliyorlar ve atılan bu adımların imelenmesini bekliyoruz diyerek iş birliklerini öneriyorlar. Yine bir başka haberimiz bu sefer sokak hayvanlarıyla ilgili. Hatırlatalım bu arada 95.0 Açık Radyo'da diğer kamdasınız. Haydiko sokak hayvanları için destek arıyor. Artvin merkezli hayvanları, doğayı, insanları koruma ve yaşatma derneği Haydiko, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin aktif olmasıyla birlikte sular altında kalacak bölgede sayısı yaklaşık olarak bini bulan sahipsiz sokak hayvanlarını yeni ilçe merkezi ve çevresine taşımak üzere çalışmalarına başladı. Yerelden çalışmalar ve kampanyalar çok kritik önem taşıyor hepimiz için. Mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyoruz. Biraz arka plan bilgisi verelim Haydiko'nun bu kampanyası ile ilgili. Artvin'de Çoruh Nehri üzerine yapılan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı su tutmaya hazırlanıyor. Baraj 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek. Dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3. en yüksek barajı olacak. Hep bunları söylüyoruz. Bu türden büyük projeler konuşulurken büyük büyük rakamlar, en büyük, en yüksek, şu kadar metreküp su. Ancak aynı zamanda barajların yapıldığı yerdeki ekolojik sisteme, oradaki hayvanlara ve yaşayanlara etkileri var ve bunlar canlılara olan etkiler. Yakında su tutmaya başlayacak bu en yüksek baraj ve 555 megawatt kurulu güce sahip santrali ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayacak. Ancak bir yandan da Kurulduğu alanda su tutmaya başladığında yaklaşık bini bulan sayısı sahipsiz sokak hayvanı var. Onların ilçe merkezine taşınmasına çalışıyor. Şu anda Haydiko sahipsiz kedi ve köpeklerimizi taşımaya çalışıyoruz diyorlar. Bölge aynı zamanda yaban hayatı koruma sahalarına olan yakınlığından dolayı dikkatli olmamızı gerektiriyor diye de ekliyorlar. Bu noktada popülasyonun daha fazla artmasını engelleyebilmek amacıyla 51.99 sayılı kanun gereği Yusufeli ve çevresinde yoğun kısırlaştırma ve aşılama yapmak istiyoruz diyorlar. Ve destek bekliyorlar. Bu desteklerini de Haydiko kullanıcı adlarıyla sosyal medya hesaplarından duyurdular. Destek vermek isteyen dinleyicilerimiz olursa oradan kampanyanın detaylarına ulaşabilirler diyelim ve bir başka habere geçelim. Bu sefer de gıdadan bahsedeceğiz. 11-12 Kasım'da Annual Food Agenda konferans yapılacak yani yıllık gıda e, ajandası. Impact Up İstanbul, Food Bank ve Eight Food ortaklığında online olarak gerçekleştirilecek bu konferans. Türkiye'de ilk defa online olarak yapılıyor. Etkinlik 2 gün boyunca AFA'nın ana hedefleri altında tüketicilerin gıda ve tarıma ilgisini arttırmak. Ve onları tüm değerler zincirine davet, dahil ederek yedikleri gıdalar hakkında düşünmeye teşvik etmek amacıyla farklı paneller düzenleyecek. AFA konferansı tüketicilerin ilgisini çekmek ve tüm değer zincirini sürece dahil ederek tüketicileri yedikleri gıdalar hakkında düşünmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi 11-12 Kasım tarihleri arasında olacak konferans. Peki konferansa katılmak istiyorum. Nereden bulacağım ben bilgilerini diyorsanız www.woodback.ow/afa adresinden ulaşabilirsiniz konferansın detaylı bilgilerine. Hazır konferanslardan ve etkinliklerden bahsetmişken yeni hibe çağrılarından ve yeni etkinliklerden de bahsedelim. Dört Mevsim Derneği Kentime Değer 2 projesi kapsamında gençlik hibe programının başvurularını açtı. İzmir'de yaşayan 18-30 yaş aralığında olan gençler ekip olarak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi 30 Kasım çarşamba günü saat 23.59'da olacak. Hibe çağrısıyla gençlerin yaşadıkları kentin daha adil, eşitlikçi ve ekolojik olmasına katkı sağlamak için kent hakkı bağlamında eğitime erişim, gençlik Engellilik, toplumsal cinsiyet ve iklim krizi, ekoloji konularında faaliyet gerçekleştirmeleri bekleniyor. Nereden başvurabilirsiniz? Hemen söyleyelim. Doğal olarak 4 Mevsim Derneği'nden bakabilirsiniz. 4mevsim.org'dan direkt hibenin başvurusuna ulaşabiliyorsunuz. Bir başka haberimiz yine bir başka dernekten Gönüllü Hizmetler Derneği, Derneği.org bünyesinde iki yıl önce başlayan Gönüllü Okulu'nun bilim ve gönüllülük temalı ikinci buluşması çevrim içi olarak 8 Kasım yani bugün yapılıyor. Ücretsiz bu e, buluşma ve aktif yurttaş bilinciyle hareket etmek isteyen herkes katılabilir deniyor. İlgilenenler olursa hala geç değil e, akşam üstüne kadar devam edecek. Digital Culture Ideaton Fikir atölyesine başvurular başladı. Bilken Cyberpark 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde dijital kültürel girişimcilik ile ilgili fikirleri geliştirmeye yönelik fikir atölyesi düzenliyor. 18-24-29 yaş arası gençlerin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan etkinliğe NFT, oyun, animasyon, sinema odak alanlarında yaratıcı fikri olan ekipler başvuru yapabiliyorlar. Peki nerede yapılacak? Ank Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde yapılacak etkinlik. 18-29 yaş aralığı, biraz önce söylediğimiz gibi gençlerin katılımı ile yapılacak. Etkinliğe başvuru yapmak isteyen genç dinleyicilerimiz varsa hemen yönlendirelim. Sivildüşün.net adresinden etkinliğin bilgilerini ve başvuru yapabilecekleri e, Google Docs dokümanını bulabilirler. Son haberimiz... Yine su gibi akıp geçtiği zaman Sabancı Vakfı Türkiye'nin fark yaratanlarını arıyor. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programı 14. yılında Fark Yarat Hayatlar Değişsin sloganıyla Türkiye'nin fark yaratanlarını arıyor. Çevre, sağlık, ekonomik gelişme, eğitim, toplumsal adalet ve yurttaş katılımı alanlarından başvuru alan programa 30 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilir. Sabancı Vakfı'nın adresinden değil farkyaratanlar.org adresinden farkyaratanlar.org/başvuru adresinden ulaşabilirsiniz başvuru adresine. 1 Kasım-30 Kasım arasında başvurular yapılacak ve ardından değerlendirme süreci başlayacak. Peki nedir değerlendirme kriterleri? Çalışmalarınızla somut değişim yaratmış olmanız, yaratıcı ve ilham verici çalışmalar yapılmış olması, çalışmaların sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması, şeffaf ve güvenilir olması ve çalışmaların devam ediyor olması değerlendirme kriterleri arasında. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le beraberdiniz. Sevgili ortağım Rauf Kösemen bugün bizlerle olamadı. Ama haftaya hem Rauf hem de konuklarımızla birlikte yine sizlerle olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.